Mmm. -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Gazalimiz rahmetullahi aleyh gözü korumanın önemini vurguluyordu bize. Zunnun'dan yaptığı bir nakilde kaldık. Ve kâle zunnuni rahimeullahü teâlâ zunnun Dedi ki, Allah ona rahmet etsin, ni'me ha hacibu gaddul ebsari. Şehvetlere karşı göz kontrolü ne güzel bir bekçidir. Şehvetlere karşı. Bu zünnun 245 yılında vefat etmiş, i̇mam Malik'in muvattaını rivayet eden ulemadan biridir. Tasavvufun ileri gelenlerinden, Zünnûn-ül-Masri diye biliniyor. Tasavvufta da ağır bir isim. Tasavvufta ayak basmışlığı, el tutmuşluğu olan Evliyaullah'tan biri. Fıkıh ilminde de meşhur. İşte Muvatta'yı da rivayet ettiği için hadis alimi aynı zamanda. Rahmetullahi Aleyh. O ne görüyormuş demek ki? Ne güzel bir bekçi gözü korumak. Çünkü göz görünce aşağılara bilgi kaçırıyor. Aşağıdakiler de şımarıyor bu sefer. Evet. Feiden o halde لَمَّا كُنْتَ lil لِلْبَصَرِ Gözünü kapattığın zaman hafızan lil ayni Bakışını koruyabildiğin zaman la tanzuru ila ma la yanike ve la yuhmek. Seni ilgilendirmeyen, önemsiz olan şeylere bakmayacaksın demektir. Kunte naqiyes sadr. Temiz göğüslü olacaksın. Naqiyus sadr temiz göğüslü. Farigal kalbi. Kalbi boş adam olacaksın. Mustarihan an katirin min vesvese. Vesveselerin çoğu senden uzak olacak. Salimen nefsi an el Afetlerin çoğundan nefsini korumuş olacaksın. Mütezaiden fil hayrat. Hayırların artmış olacak. Feteneh li hadi'nuktetil camiati. Bu derli toplu noktaya çok dikkat et. Vallahu azza ve cel el muvaffiku bi mennihi ve fadlihi. menni keremiyle Allah azza ve cel. Bunu bize ihsan etsin, tevfik etsin. Ve emmât tehdidi, ayetten üç şey çıkar demişti bir önceki derste. Ayet tehdip yapıyor, en nur suresinin 30. ayeti tehdip te yapıyor, edeb öğretiyor, Tenbih yapıyor, gördük tembiğini nelere tembih ediyor ve tehdit de diyor ayet. Fakat O Teala tehdidi nedir? Allah Allaha habirun bima yasnaun. Allah yaptığınızdan haberdardır. Ve kâle Allah Teala başka ayette Gaffir suresinin 19. ayetinde ne buyuruyor? Ya'lemu kha'inatal a'yun ve ma sudur. Gözün kaçamaklarını ve göğüslerin gizlediğini bilir Allah. Göz kaçamağı nedir? Çaktırmadan aynanın kenarından bakmıştın ya. Ha <gülüyor> yine Göz kaça mavo. O mehtufis sudur. <gülüyor> Yüreklerde gizli olan şeyleri de Allah bilir. Bu da ne oluyor? Tehdit etmiş oluyor seni Allah teala. Ne ile tehdit etmiş oluyor? Biliyor. Bildiğime göre sen düşün. Allah bilirse bir şeyi kul ne yapacak nasıl kurtulacak ondan. Ve kef bihaza bu yeter tehziran limen hafe maka rabbih. Rabbinin büyüklüğünden korkan için bu yeter. Ne bu bahsettiğimiz tehdit. Fehaza aslun vahidun min kitabillah azza ve cel. Sadece Allah'ın kitabından bu bir temeldi sana anlattığımız. Hani üç esasa dayandıracağım demişti ya ta ilk okuduğumuzda gözün korunmasının önemini sana üç esas üzerine dayandıracağım demiş. Birincisi de El nur suresinin 30. ayeti olmuştu. O 30. ayetten de bize ayrıntılar çıkarmıştı. Üç esastan İkincisi vel aslussani. İkincisine gelince ma rawayna an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğimiz enne kavale en nazru ila mahasinil mer'ati kadının güzelliklerine bakmak sehmun mesmumun zehirli bir oktur. Sehm, ok demek. Mesmûm, zehirli demek. Es-summu, zehir. Min sihâmi iblis. İblisin zehirli oklarından bir oktur. Kadının güzelliklerine bakmak. Femen tarakeha Kim o bakışı terk ederse. Ezaqahullâhu Teala Allah ona tattırır. Ta'ma ibadeti, ibadetin tesurruhu, hoşuna gideceği ibadetin lezzetini verir ona allah Teala. Bu hadisi şerif Ahmet bin Hanbel'de ve Hakim'in e, müstedrekinde rivayet edilmiş. Devamı okuyalım. Ondan sonra yorumuna geçelim. Ve inne bi'dani halavetil ibadeti. Vicdan bulmak demek. Halavetil ibadetten tat almak, tat bulmak. Ve lezzetil munaacat min el Ve ibadet edenlerin dua ederken aldığı hazzı almak bir mekanın belli bir seviyedir. Belli bir şeydir. Her baba yiğidin kârı değil. Herkes dua eder. Ama dua ederken yüreği eriyen insan olmak zor. Ka'be önündeymiş gibi 3000 kilometre ötede namaz kılmak her baba yiğidin kârı değil. Oruç iftarı yaparken önündeki çorbanın lezzetini almak başka, orucun oluşturduğu sevabı hissetmek başka. Bu bir mekanin belli bir seviye işi bu işi. <gülüyor> Vaha da şey'un mücarrabun. Bu denenmiş bir şeydir. Hangisi? ibadetlerden lezzet alma işi. Alimehu ve tehakkakahû men amilebi. Bunu yapanlar gördüler, anladılar. Enne idemtenâ anin nazârı ilâ mâ lâ ya'nihî. İlgisi olmayan şeye bakmayanlar, Yecidu leveten Lila ibadeti ibadeette bir lezzet buluyorlar. Vahalaveten lit taati. Allah'a itaat edince de bir tat alıyorlar. Valil kalbi saf veüllem yecidi Hakab Kalp bir mutluluk hissediyor ki daha önce onu hissetmiyordu. Burada küçük bir not Ben size söyleyeyim. Şu şimdi okuduğumuz paragraf var ya Veli Vidani, Dediği paragraf, Gazali'nin kendisini tarif ettiği şeydir de Allah'ın dostları ben böyleyim demezler. Hissettirmezler bunu. Demek ki Gazali bu duyguları hissediyordu. Çünkü yıllarca Şam'da caminin minaresinin altında yaşadı. Bir otelde, handa da kalmadı. Kimsenin gelmediği rutubetli bir Bodrum bir yerde yaşadı. Hem ihya ül dini yazdı hem de demek ki bu hissiyatı orada tattı. Şimdi burada bu bahsedilen kadının güzelliklerine baktıktan sonra lezzet alamama, ibadetten mahrumiyet hissetme meselesi, bir önceki derste zikrettiğimiz boyutuyla ele alındığında, bugün yarım saat metrobüsle, otobüsle, belediye otobüsüyle veya kendi Taksim'le, Anadolu'da ya da İstanbul'da, Ege, Akdeniz falan hiç gerek yok yani. Anadolu'da bile, sadece billboardlardaki müstehcen şeyleri izleyen, kapitalizmi kışkırtan, Liberalizmi teşvik eden, görüntüleri gören. Hadi sokaklarda kimse yok, ıssız bir zamanda gittin diyelim. Kur'an kursuna ezber yapmaya gitse bile Kur'an lezzeti nasıl alacak? Bu lezzeti nasıl bulacak? Biz öyle bir zamanda yaratıldık ki, çok büyük sinsi yürüyen bir düşmanca işe karşı cihad edeceğiz. Ne yazık ki, esefimle ve nefretimle dile getiriyorum. Belediyeleri Müslüman insanlara teslim ettikten sonra bile, bu en az bir re rezaletinde bir adım geri gidilmedi. Daha da ileri gidildi aman kafirleri üzmeyelim, seçimde bize oy vermezler diye, onların zamanında yapılmayanı yaptılar. Müslümanlara da cami ve imam hatip yapıldı tabi. Ama camiden çıkınca da görülen şey bu olunca, camide kıldığımız namazın lezzetini alamadık. Kadının tesettürü, Allah için yapılacak en büyük işlerden biridir. Tesettürlü kadın bile, Allah'a taattan lezzet aldım diyor ya gazali denenmiş bir şeydir bu başkasının denediğini bilecek hali yok gazali kendi denediklerini biliyor İyi Müslüman kadın cihad ediyor Allah razı olsun onun gözü de müstehcenlikleri rezillikleri berbatlıkları gördükçe o da kendi tesettürüne rağmen lezzet almadığı bir tesettüre giriyor Olsa olsa cehenneme girmeyeyim diye öyle kalıyor. Halbuki ibadetler lezzet vermek içindirler. Helavetul iman diye bir şey var. İmanın tadını almak diye bir şey var. Bu sebeple ben koca koca kimin ne olduğu belli olmayan sitelere gelmek için Ağaçların arasındaki evlerini bırakıp gelen insanların aklına hayret ediyorum. Bana verseler o evleri de ben oraya gitsem diye düşünüyorum. Ağaç görmekten bıkıp, rezil insan görmek için şehirlere, şehirleri de beğenmiyorlar sitelere. Siteler de yetmiyor daha müstehcen yerlere, AVM'lere gidiyor insan. Bir yerde bir avukat kardeşim var. Anadan doğma Ama yıllardır muhabbetimiz var. Muhabbet esnasında dedim ki Üstad hanımında göz sorunu var mı dedim? Dedi yok dedi. Başka bir organ sorunu engel yok dedi. Hanımın yani eşi benzeri yok dünyada. Sapa sağlam biri dedi. Akli sorunu var mı dedim. Ya yok dedi ne soruyorsun sen dedi. Bir şey soracağım ama kızmayacaksın dedim. Yok dedi kızmayacağım. Seni niye beğendi hanımın dedim. Dedi Çok güzel bir soru dedi. Bu 20 küsür senelik evliler. Yeni bir evli değil. Daha sonra avukat olmuş. Talebe değilken evlenmiş onunla. Öyle hatırlıyorum. Dedi ki, evleneceğimiz zaman dedi, ben hanımıma, ya o zaman hanımı değil tabii. Bir kere evlenelim mi dedim, daha cümlem bitmeden tamam dedi. dedi Baban zengin mi dedim, yok dedi. Gece konduğumuz bile yoktu o zaman dedi. Niye kabul etti dedim. Ben onu yıllar sonra sordum hanımıma dedi. Beni kabul ediş... Espirin neydi?'' dedim dedi. Demiş ki ona, ''Çünkü'' demiş, ''Benim bütün akrabalarımın derdi, evli olan akrabalarının derdi, kocalarının başka güzel kadınlara bakıp akşam huzursuzluk çıkarmalarıydı. Anladım ki sen bu hatayı hiçbir zaman yapamayacaksın, dünyanın en iyi erkeği sensin.'' demiş. ''Hiçbir zaman bakamayacaksın.'' Dolayısıyla benim o korkum olmayacak. Onun için de çok mutluyum demiş. Ben de hanım kardeşimize hürmetlerimi ve bu basiretinden dolayı tebrik ettiğimi söyle Bakış çok güzel. Ama eşi var ama garantili bir eş. Hayatta hiç kuma olma ihtimali yok kadının. Bu tabi ki kaç milyonda bir tane böyle bir olay olabilir. Bugünkü hayatımız bizim Yahudinin, Siyonizmin, Çin emperyalizminin işgalinden daha fazla gözlerimizi bulandıracak ve gözümüzü aktif olmak yani Allah'ı görmek için saklayacağımız ila rabbihâ nazira. Rabbine bakacak gözler haline gelmiş gözlerimizi kurutacak, gözyaşlarımızı kurutacak hale getirmesi o afetlerden daha kötü. Filan yerdeki kardeşlerimiz zulüm görseler de şehit olup giderler. Gazi olurlar. Biz bu sokaklarda ne gazi olabiliriz, ne şehit olabiliriz, ne ne de Medreseye gidip ezberlediğimiz Kur'an'ın lezzetini alırız. Ben tabii ki ezberini yaptıktan sonra telefonunu çıkarıp telefonundan müstehcen şeyler seyretmesi ihtimalini konuşmuyorum. Onun için her bakış bir şey götürüyor. Birinden hafızlığın bereketini götürüyor, öbüründen ilmin bereketini götürüyor, öbüründen tuttuğu orucun bereketini götürüyor, öbüründen başka bir şey götürüyor. Kadın kendisi tesettürlü olduğu halde tesettür heyecanını götürüyor. Bu sebeple de diyoruz ki gazaliye uyarak ilk iş göz filtresi kullanmak. Göz filtresi kullanmak bu filtre nedir? Seçici olmaktır. Haram bakışı yok. Şüpheli şeyler yok. Fuzuli helale bile fazla bakış yok. Aksi takdirde kontrol olmuyor çünkü. Vel aslu Sana üç temel üzerinden bunu anlatacağım dedikten sonra. Üçüncüsü. El tenzure kil ila kulli obvin min e'adaike yasluhu limaza. Her organına bir bak. Eline, koluna. ve Yasluhu limazâ. Ne işe yarar? Ve yuntadaru lehu mazâ. Ne yapmasını bekliyorsun? Mesela göz ne işe yarar? En sonunda Allah'ın cemaline bakmaya yarayacak bu göz. El ne işe yarar? Hacerul <gülüyor> lesveti tutmaya yarar. Ayak ne işe yarar? Allah'ın razı olacağı bir işi yapmak için yürümeye yarar. Camiye gitmeye yarar. فَعَلٰى حَسَبِ ذَٰلِكَ ve وَتَحْفَظُونُ Bu mantıkla koru onu. Bak kulak ne işe yarayacak? Kur'an dinlemek için. O zaman Kur'an diller kulak. Yap bunu. Göz ne işe yarar? Şeriat kitapları okumaya. Şeriat kitabı düzeyi gözü yap onu. O göz olunca da başka basit işlere kullanmayacaksın onu bu sefer. Çok mantıklı bir şey öğretiyor. Hangi organın olursa olsun bu ne işe yarar bir bak bakalım buna diyor. Ne yapmasını istiyorsun bunun? Bunun bir düzey belirlesen. Yani gözünü, kulağını, dilini, kalbini, karnını ayarla. Allah'ı görmeye ayarla. Bitti. Kur'an dinlemeye ayarla. Bitti. Bu alet, kulak aleti Kur'an içindir bende. Başka bir şey duymayacağımı duyacağım ama zorunlu olanı duyacağım bu sefer. En azından bana zevk vermeyecek o. Ben onun için ayarlı değil zaten kulağım. Radyo gibi bir frekansı ayarlıyorsun gerisinde cızırtı yapıyor sadece. Senin dediğin frekansa 100 nokta filana geldi mi orada senin aradığın sesi veriyor. Aradığın istasyonu veriyor. Müslüman gözünü, kulağını bir yere ayarlamalı. Ben ders dinlerim başka bir şey anlamam. Bitti. Tıpkı ne gibi bir erkek bir kadınla bir kadın bir erkekle nikahlandığında evlilik o ikisi için geçerli iş haline geliyor artık. Başka bir erkek başka bir kadın yok gündemde. Gözümüzü de davamızla derdimizle birleştirdik mi adeta nikahladık mı? Evet dünyada milyonlarca başkaları olacak cızırtı olarak gelecek bize onlar. Kirlilik olarak göz kirliliği olarak çıkacak önümüze. Çünkü sıfırlayamayız. Dünya bizim değil. Bu pislikler müstehcenlikler olacak ama ben öldüğümde bu dünyadan kirliliğe bulaşmamış biri olarak gideceğim. Böyle bir ayar yap. Ferriclu lil fi riâdil cenneti ve kusûrâ Bu paragrafı olduğu gibi altını çizin derim size ben. Çok güzel söylüyor. Kendi rüyasını bize anlatıyor. Rabbim bize de lütfetsin diye dualar ederim. Gazali seviyesini bize izah etmeye çalışıyor. Ferricülü lil meşfi fi cenneti ve kusûrihâ Ayak dediğin şey cennet bahçelerinde yürümek içindir. Vel el li ke'si şerâbi وَتَنَاوُلِ الْاَسْمَارِ El dediğin şey, cennetteki şarap kaselerini tutmak içindir. Oradaki ağaçlardan meyve koparmak içindir. وَكَذَٰلِكَ ف۪ي سَائِرِ الْاَعْضَٓ Diğer organları da böyle ölç. فَالْعَيْنُ Mesela gözün, İnma hiye lin nazara ila rabbil alamin sübhanahu ve şey Rabbul Alemin Allah'ı görmek içindir. Ve lesa fid Dünya ed dünya ve ahiret demek. iki dar. Dünya bakın. Ve lesa fid dareyn kerametun ecennu ve yekberu min zalik. Ya şu dünya ve ahirette Allah'ı görmekten daha büyük bir şey olur. Mu? Fahakikun lişey'in yuntazaru ve yurjalu misl hadi'l kerameti en yusana ve yuhfaz ve yu'azza yukrama böyle büyük bir şey için hazırlanmış bir şeye çok yoğun koruma ve bakım gerekmez mi Bu gözler Allah'ı görmeye ayarlandıysa e bu gözler için büyük tedbirler alınmaz mı فَهَذِهِ الْاُسُولُ Şu üç şey var ya, bu üç, üç temel, اِذَا اَحْسَنْ تَتَّأَمُّلَ fiha, iyi düşünmeyi becerebilirsen, bu üç şeyi, كَفَتْكَ الْمَؤُونَةَ ف۪ي هَذَا الْفَصْلِ Bu konuda sana yeter. Vallahu وَلِيُّ التَّوْف۪يكُ Başarı Allah'tandır. وَهَسْب۪ي O bana yeter. وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ O ne güzel vekildir. Bir Müslümanın bu dünyada humreye gitmek, hacca gitmek, hafız olmak, beş çocuk anası, beş çocuk babası olmak, çocuklarına alim yetiştirmek, Sabahlara kadar namaz kılmak, yılda şu kadar gün oruç tutmak, bunların hepsi büyük hedefler gerçekten. Ama bu paragrafta Gazali'nin dediği şeylerin yanında hiç bunlar. Bütün bunlar, bu saydığımız güzel şeyler zaten cennet toprağında yürümek için değil mi? Ayaklarımızın ayarını Ellerimizin ayarını, gözlerimizin ayarını, kulaklarımızın ayarını bu tür şeyler için yaptığımız zaman umbreler, hafızlıklar, cihatlar hepsi onun içine giriyor zaten. Ama önemli bir soru, sorun bitiyor mu? Bitmez. Burası cennet değil, burası dünya. Peygamberler için de sorun bitmedi sorun bitti Allah'ın adaleti kalkar o zaman. Her böyle düşüneni cennete koyacağım deyip hemen alması mı lazım Allah-u Teala'nın? Öyle değil. Pek mübarek bir hedef bu. Pek büyük bir gaye bu. Biiznillahü Teala bu gaye ile yaşadığı sürece mümin Allah'ın cennetine de girer. Nefsine de hakim olur. Müttaki müminde olur. Hatta Ölmeden dünya şartlarındayken cennetin kokusunu da alır. biznillahi teala. Tekrar bir derleme yapacak olursak, Gazali Rahmetullahi Aleyh bize belli vadileri geçmeden cennet yoluna gidemezsin deyip de, o vadilerden bir tanesi de şu dünyadaki engelleri aşacaksın demişti. Şeytanı saymıştı, insanları dünyanın nimetlerini saymıştı, bunlar hepsi engel demişti. Sonra da bir nefis engeli var dikkat et demişti. Nefis kelimesiyle beraber de hemen takvayı devreye soktu. Dedi ki nefis atılabilir, öldürülebilir bir düşman değil. Maalesef nefisten yaşadıkça var olacak. Tek çare nefsi gemlemektir. Yani ona hakim olmaktır. Bu da ancak takva ile mümkündür deyip bize takvayı hedef olarak çıkardı. Sonra da şimdi diyor ki takva istiyorsan eğer gerçekten takva diye bir gayen var samimi isen beş organına sahip olacaksın. Gözün, kulağın, dilin, kalbin ve karnın. Bu beş organa sahip oldun mu? Dolaylı olarak ve otomatik olarak nefsine gem bulmuş oluyorsun. Evet nefsin sıfırlanmıyor ama çok ciddi bir yol kat ediyorsun. Bunların da birincisi göz inceliklerini bize anlattı. Allah gazaliye rahmet etsin. Bize de onun anlattığından hatta daha güzellerini yaşamayı nasip etsin. Ve sallallahu ve ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi alemin